Ya'i ve ve ve men ilâ din, amma ba'd. Kardeşlerim, <Gülüyor> dün dersimizde ahirete iman, ölümden sonra dirilişe iman üzerinde bir müzakerede bulunduk. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ayetleriyle, bu büyük hakikati bir kez daha andık, nefislerimizi hatırlattık. Dün söylediğim gibi bugün de inşallah size iman nedir? İmanın hakikati nedir? Bu konuda konuşmak istiyorum. Çünkü çoğu kere kişi ahiretle ilgili Allah Subhanahu ve Taala'ya imanla ilgili meseleleri dinlediği zaman müteessir oluyor etkileniyor. Kalbinde iman depreşip üstü örtülmüş olan iman marife depreşip yeniden canlanıyor. Can kazanıyor. Canlılık kazanıyor. Fakat kalplerimize yerleşmiş bir melun şüphe var. Bir şeytani şüphe var. O şüphe sebebiyle Oluşan o tesir, o etki kayboluyor. Allah'ın ayetlerini düşünmekten, müzakere etmekten, tefekkür etmekten dolayı oluşan o tesir kayboluyor. Bu şüphe, kardeşlerim bu mel'un, şeytani şüphe, imanın hakikatinin ne olduğunu bilmemekten doluyor. Bilgiyi ve marifeti iman olarak kabul ediyoruz. Bilmek imandır zannediyoruz. Dolayısıyla anlatılan bu şeyleri yani cenneti, cehennemi, cennetteki nimetleri, bağları, bahçeleri, cehennemdeki zincirleri, bukağları, demir tarakları, ateşi, Mahşer Meydanlı mahşer meydanındaki eziyetleri, sıkıntıları, kabiri, kabir azabını, kabir nimetini bildiğimiz için o bilgiyle rahatlıyoruz. O bilginin, imanın ta kendisi olduğunu zannediyoruz. Ve bilmekle mümin olunacağını, mümin, olum, mümin olmak için bilmenin yeteceğini zannediyoruz. Bu çok büyük bir batıl çok büyük bir yanlış, Müslümanların akidelerini ve amellerini ifsad eden en büyük şerlerden ve kötülüklerden birisi. Yani haricilerin batıl akidesi, Müslümanları günahlarından dolayı tekfir etmek akidesi, nasıl Müslümanları ifsad etti, mahvetti. Aynı şekilde akideten, amelen, toplum olarak aynı şekilde kardeşlerim, bir o kadar mürciye akidesi de, yani imanı bilmekten kabul etme akidesi de Müslümanları imanen, amelen, ifsad etmiştir, bozmuştur, mahvetmiştir. Hatta seleften bazılarının sözlerinde Mürciye'yi hariciler gibi, belki haricilerden daha şiddetli tenkit ettiklerini, reddettiklerini, onun şerrinin ve kötülüğünün daha şiddetli olduğunu ifade ettikleri sözleri bulabilirsiniz. Mürciye bu, düz tanımıyla, biraz basit anlatımıyla. Diyorlar ki, iman bilmekten ibarettir. Bazen bunun üzerine dil ile ikrarı da ekliyorlar. Diyorlar ki iman kalbin bilmesi, tasdiki, tasdik bilmek, geleceğim oraya, aynı şey. Ve kalp ile ikrar etmekten ibarettir. En iyileri de diyorlar ki iman kalbin bilmesi ve kalbin amelleri ayrıca dilin ikrarından ibarettir. Yani azaların amellerini imandan saymamaktır İrca Bunların en iyileri kalbin amellerini de imana dahil ediyorlar. En kötüleri de dilin ikrarını bile imandan çıkartıyorlar. Dilin ikrarını da kalbin amellerini imandan çıkartıyorlar. Diyorlar ki iman kalb ile bilmekten, tasdik etmekten ibarettir. Bu batıl da bizim memleketimizde, bizim toplumumuzda yani cumhuriyetten sonra falan değil. Hani her aklımıza gelen şeri cumhuriyete nispet ediyoruz ya böyle değil yani. Asırlar boyunca telkin edilmiş içimize işletilmiş bundan dolayı Ehl-i sünnet ve cemaat akidesine intisap etsek de, imanın tanımını ehl-i sünnet ve cemaate göre öğrensek de, buna dair delilleri öğrenip mürciyeye, redliye de versek, amel imandandır diye delilleri peşi peşine sıralayıversek de, bunun hakikatini anlamamış olabiliyoruz. Yani amelin imandan olmasının hakikati nedir? Bunu anlamamış olabiliyoruz. Evet, tanım olarak biliyoruz. İman kalbiyle, tasdik, dil ile, ikrar, azalarla amel etmektir. Yahut iman sözdür ve ameldir. Bunun gibi tanımları biliyoruz. Buna dair ayetleri, delilleri öğreniyoruz. Fakat bunları genellikle tahkik ile değil, taklid ile öğreniyoruz ya intisap ettiğimiz Ehli i sünnet vel ve cemaatın akidesidir tamam Ehli i sünnet akidesi buysa ben de kabul ediyorum diye takliden yahut muhalifi reddetmek için taraf girlikle yani bir taraf tutarak adeta tahkiken öğrenmiyoruz. Tahkiken öğrenilmediği zaman kardeşlerim bunun bize çok büyük zararları oluyor. Hem bakış açımızda hem bakış açımızda yani mesela şirk ehlini değerlendirirken, küfür ehlini değerlendirirken onlara bakış açımızda, onları değerlendirmelerimizde bize zararı oluyor. Hem de bizim amellerimiz hususunda, Allah'tan korkmamız hususunda, ahireti ummamız, cenneti ummamız, cehennemden çekinmemiz hususunda bize korkunç olumsuz etkileri oluyor. Çünkü rahatız. Ne bir korku taşıyoruz Allah korusun ne bir endişe ne de bir ümit. Zaten iş bizim kalbimizde olmuş bitmiş bir garanti. Kur'an'da müminler diye bahsedilen kimseler bizleriz. Kafirler de onlar. Biz cennete gireceğiz. Onlar da cehenneme. E iyi de sen neyle müminsin? Biliyorum cennet hak, cehennem hak, kabir azabı hak, Allahu Teala rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat hepsi hak. Ben bunlarla müminim. Yani bilmen yeterli mi? Daha ne olsun ki? Bunu dilimizle söylemesek de emin olun böyle bir bakış açısı, böyle bir değerlendirme içimize yer etmiş. Onun için imanın hakikatini İman ne demektir? İman etmek ne demektir? Bunun hakikatini çözmek çok önemli. Akide kitaplarını burada tedris ettiğimiz zaman akide kitaplarını okuduğumuz zaman defalarca önümüze geçti. Bunun tanımını öğrendik. Ezberledik. Mürciye kimlerdir? Amel imandan değildir diyenlerdir. Onu da öğrendik. Biz ehli sünnetiz. Onlar mürciye. Mesele hallolmadı işte. Hallolmadı. Ehl-i sünnet ve takliden intisap ettik. Taklid ederek. Tahkiken değil. Onların sözlerini de anlamadık. Amel imandandır derken bu sözlerini anlamadık. Yüzeysel taklid ediyoruz ehl-i sünneti. Halen irca üzere Allah korusun bakiyiz. Tek şovumuz belki. Halen irca üzere bakiyiz kalplerimizde. Ama Takliden dedik ki amel imandandır. Amel imandan değildir diye mürciyedir. Allah bunların belasını versin de dedik. <gülüyor> Ama kalbimizde. Subhanallah. Evet. Kardeşlerim. <gülüyor> Bilmek iman değildir. Her şey zıdıyla en iyi anlaşıldığı, kavranıldığı için önce ne iman değildir? Bunu öğrenelim. Bilmek tek başına iman değildir. Evet, imanın amelinden önce imanın bilgisi gelir. Önce iman edilecek şeyleri kişi bilir, sonra bunlara amel eder. Sonra imanı gerçekleştirir, sonra imanı tahkik eder. Kalbinde ve azalarında, kalbinde ve organlarında. Önce bilgi gelir, her şeyden önce. Kalbin iman etmesinden önce kalbin bilmesi gerekir iman edilecek şeyleri. Kalp iman edilecek şeyleri bilmeden nasıl iman etsin ki? Kalbin de imanından önce, azaların da imanından önce ne gelir? Bilmek gelir. Fakat bilmek, tek başına mümin olmak için, yani marifet, bilgi, tek başına mümin olmak için, iman etmiş olmak için yeterli midir? El cevap, hayır. Hayır. Bunun en büyük örneklerinden birisi iblis. Bilginin dereceleri var. Bilginin en yüksek derecesi nedir? Yakin. Yakin ne demek? İçinde hiçbir şek, hiçbir ızdırap, hiçbir tereddüt barındırmayan bilgi. Yakin budur. İblis bilginin hangi mertebesinde? Yakin. Çünkü bizzat görerek biliyor. yüce Allah Subhanahu ve Teala iblisin kıssasında buyurur. "Kale Rabbi." Şeytan dedi ki "Rabbi." Bak iblis Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetini ne yapıyor? İkrar ediyor. Onu Rabbi olarak ne yapıyor? İkrar ediyor. Onun rububiyetini biliyor. Sonra de buyuruyor. "Sanzeyni." Bana müzlet çünkü biliyor onun izniyle olur ancak. Bunu da biliyor. İla yevmi yub'asûn. Onlar dirilinceye kadar. Diriliş vaktine kadar. İblis bunu da biliyor. Peki cennetten Adem'in ve eşinin ayaklarını kim kaydırdı? İblis. Subhanallah. İblis cenneti de biliyor. Cehennemi de biliyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah Subhanahu ve Teala ile mükalemesi var. İblisin. Allah Azze ve Celle'ye hitap ediyor. Allah Subhanahu ve Teala ona hitapta bulunuyor. Benim sadık kullarımı şaşırtamayacaksın buyuruyor. Yüce Allah'ı biliyor. Onun nelere kadir olduğunu biliyor. Cenneti biliyor. Cehennemi biliyor. Dirilişi biliyor, hesabı biliyor. Dört kitabı bütün peygamberlere inen kitapları biliyor, vahiyleri biliyor. rasulleri biliyor, ne ile gönderildiklerini biliyor. Bütün bu bilgiler iblisi mümin yaptı mı? Yaptı İblis bunları hangi derecede, hangi seviyede biliyor? Siz de cenneti biliyorsunuz. Siz de cehennemi biliyorsunuz. Görerek mi? Değil. İblis Cenneti ve cehennemi bizzat müşahade etme suretiyle biliyor. Allah'ın vahiy indirdiğini, o peygamberlerin hak oluşunu iblis yakinen biliyor. Çok iyi derecede biliyor. Bu bilgi, bu marifet iblisi mümin yaptı mı? Yapmadı. Bu bilgiden neyi kastediyoruz? Bunun hak oluşunu biliyor. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın yegane ilah olduğunu ondan başkasının ibadete layık olmadığını iblis biliyor mu? Biliyor. Bu bilme nedir? Tasdiktir. Tasdiktir. Bilmek ve tasdik. Çünkü bir şeyin hak olduğunu bilmektir tasdik etmek. Tasdik etmek bundan başka bir şey değil ki. Bir şeyin hak olduğunu bilmektir. yüce Allah Subhanahu ve Teala ehli kitabı da anlatıyor. Biliyor ki ellezina ateynahumul kitabe bizim o kendilerine kitap verdiğimiz Yahudiler, Hristiyanlar var ya nehu <gülüyor> onu bilirler. Kimi Resul sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilirler. Nasıl bir bilgiyle bilirler? Yani onu bilmek nedir? Tevrat'ta ve İncil'de müjdelenen Resul'ün o olduğunu bilirler. Onun hakikaten Allah'tan vahiy aldığını, hak üzere olduğunu bilirler. Onun Allah'ın elçisi olduğunu bilirler. Ama nasıl bir bilgiyle kema ya'rifune ebnâ'ehum öz oğullarını bilirmiş gibi bilirler. Yani oğlunda tereddüt etse bu bizim oğlan mıydı değil miydi? Böyle bir şey olabilir mi? Etmez, etmez değil mi insan? Onun rasul olduğunda Tevrat'ta ve İncil'de müjdelenenin o olduğunda Son gelecek Resulün o olduğunda, ona inen Kitabın hak olduğunda, herhangi bir ızdırap, herhangi bir tereddüt, herhangi bir şek taşımaksızın bilirler. Ve inna sariqa ve onlardan bir topluluk, alimlerinden leyak tumun el hakka. Ne yapıyorlar? Hakkı gizliyorlar. Ve hım Nasıl bir haldeler? Bile bile gizliyorlar. Allah onları neyle vasfetti? Ya'lemun. <gülüyor> İlimle vasfetti bak. Bile bile gizliyorlar. Peki onlar mümin miler? Değiller. Demek ki bilmek tek başına iman mıymış? Değil Değilmiş. Peki tasdik? Kalbiyle ile tasdik etmek. İman mıdır? Değildir. Zaten tasdik nedir? Tasdik, doğrulamak demektir. Yani ehli kitap onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyor demek. Ne demektir? Kalb ile onun Allah'ın Resulü olduğunu tasdik ediyor demektir. Çünkü bilmek tasdiktir. Biliyor. Bu Allah'ın Resulüdür. Ne anlama geliyor? Kalbiyle onun Allah'ın Resulü olduğunu ne yapıyor? tasdik ediyor. Yüce Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki Musa Aleyhisselam hakkında. Bunun takdik edilmesi çok önemli. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında buyuruyor. Musa Aleyhisselam dedi ki Kale dedi ki Lakat kesinlikle muhakkak ki alimte sen de bilirsin. Kime diyor bunu? Firavuna. Firavunu neyle vasfediyor? Bilmek İlimle, bilmekle vasfediyor. Firavun neyle biliyordu? Kalbiyle biliyordu. Kalbiyle biliyordu. La kad alimte ma anzale haula i rabbus semawati Bunların yani bu mucizelerin göklerin ve yerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini Peki ala biliyor. Peki ala biliyor. Firavun biliyor, Firavun. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun kalbiyle kendisinin Rab olmadığını, bir Rabb-us semavat ve arz bulunduğunu, göklerin ve yerin bir Rabbi bulunduğunu ve söz konusu mucizelerin de Musa aleyhisselam'ın yanında gelen Musa Peygamberliği peygamberliğiyle gelen Allah'tan indirilmiş olduğunu, Musa'nın da hak üzerine olduğunu, Musa'nın da Allah'ın elçisi olduğunu halk ağzıyla bal gibi biliyordu. Bu bilgi onu mümin yaptı mı? Yapmadı. Demek ki bilmek tek başına iman değildir. Hatta isterse kişi bu bilginin Zirvesinde olsun. Yüce Allah buyuruyor ve cahdu biha. Onları inkar ettiler, reddettiler ve teykanet ha enfusuhum. Neden sonra nefisleriyle yakinen bildikten sonra. Yüce Allah Azze ve Celle onları neyle vasf ediyor? Kafirleri yakinen bilmekle vasf ediyor. Yakin Diyorlar ki Araplar mesela böyle su hiçbir titreme, hiçbir hareket yok. Mutlak bir durgunlukta ise bu su bu su yakın buldu diyorlarmış. Yani hiçbir ızdırap, hiçbir tereddüt, hiçbir titreme, hiçbir şek, ufacık bir tereddüt, şek, şüphe, riyep yok. Bilgi düzeyi yakın. yakinen biliyor. Yakinen biliyor. Onları yakinen bildikten sonra ne yaptılar? İnkar ettiler. Zulmen ve uluven. Büyüklenerek ve zulmederek. Demek ki onların kafirlikleri bilmeme türünde bir kafirlik değil. Yakinen biliyorlar. Hangi sebeple kafir oldular? Zulmederek ve ee, kibirlenerek İnkar ettiler de kafir oldular. Yani inkarları nerede? Dilde. Yoksa kalpleriyle? Yakin üzeredir. Kalpleriyle mi inkar ediyorlar? Hayır. Kalpleriyle inkar etmiyorlar. Dilleriyle inkar ediyorlar. Niye? Zalim oldukları için. Niye? Kibirlendikleri için. Çok iyi biliyoruz. Resul onlara geliyor. Mucizeler onlara geliyor. Ya bu hak değil mi? Biliyorlar. Hak. Kalplerinde yakin var. Yakin ya. Ama dilleriyle yok o hak değil diyorlar. Dilleriyle o hak değil dediklerinde kalpleriyle bilmek. Onları mümin yaptı mı? Yapmam. Demek ki bilmek, marifet ve hatta kalbin tasdik etmesi ne değildir? İman değildir tek başına. Kişi bunlarla mümin olmuş olmaz. Onun için kendini de ne rahatlatıp duruyorsun? Ben müminim diye. Ben iman üzereyim diye. Bilmek iman değil ki. Bilmek iman değil ki tek başına. Bilmek gerekli iman edilecek şeyleri. Yakinen de bilmek gerekli. Hiçbir şek bulunmamalı içinde. Ama bu tek başına seni mümin yapmaz. Tasdik etmek kalpten bahsediyoruz. Kalbin tasdik etmesinden. Seni mümin yapmaz zaten tasdik bilmekten başka nedir ki bilmekten başka nedir ki kalbinle tasdik edersin bilirsin bu Allah'ın Resulü'dür bu aynı zamanda nedir bu tasdiktir ama ona buğz edersin onu boğmak istersin ona haset edersin onu öldürmek istersin ne yok senin yanında kalbin amelleri yok Demek ki iman için kalpteki bilgi ve kalpteki tasdik yetmez. İman için kalpte amel olması lazım. Ne olması lazımmış kalpte? Amel, amel olması lazım. Bu yeter mi? Yetmez. Bu da yetmez. Kalpte amel olması lazım. Mesela muhabbet olması lazım. Kur'an'a buğz eden, onun Allah Allah'tan indiğini bilse, yakinen bilse. Resul sallallahu aleyhi ve selleme buğzeden onun Allah'ın elçisi olduğunu bilse, mümin midir? Değildir. Çünkü kalbin amelleri yok. Kalbin ameli yok. Muhabbet kalbin amelidir. Ve buna benzer diğer ameller. Kalbiyle inkiyat, kalbiyle boyun eğmek Sübhanallah. Kalp amelleri. İman için kalbin o bilgiyle ne yapması lazım? Kalbin amel etmesi lazım. Bir kişinin mümin olabilmesi için o kalbindeki bilgiyle o kalbindeki ile ne yapması lazım? Amel etmesi lazım. Amel etmedikçe o kişi iman dairesine giremez. Peki bu yeterli mi? Kalbin ameli El cevap hayır. İman şimdi bunu iyi ezberleyin iyi belleyin kalbe yerleşip azalardan gözüken şeyin adıdır. İman bu. Evet makarra kalp olabilir, yeri kalp olabilir ama zorunlu bir şekilde azalardan gözükür. Azalardan gözüken o şey imandır. Kalbe yerleşip azalardan gözüken şey iman. Selef nasıl tanımladı? Sözdür ve ameldir iman. Sözdür ve ameldir. Yani azalardan gözüken şeyler. Selefin arasında yaygın iman tanımı budur. Bu tanımda İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın bize çözdüğü, açıklığa kavuşturduğu zahiren, işgal gibi gözüken bir şey var. Selef diyor ki iman sözdür ve ameldir. İkisi de gözüken şeyler. E kalbin imandan bir payı yok mu diyesi geliyor insanı. Selef bunu söylerken, hususen vurgu yapmak için söyledi. İbn-i kastettiği açıkladığı gibi, sözdür. Söz ikiye ayrılır. Kalbin sözü adaların sözü. Ameldir, amel ikiye ayılır. Kalbin ameli, ağzaların ameli. İman sözdür. Kalbin sözü, tasdiktir. Kalbin ikrarı ve kalbin tasdikidir. Ve dilin ikrarı ve dilin tasdikidir. Ve iman ameldir. Yani kalbin amelidir ve ağzaların amelidir. İman sözdür ve ameldir bu. Dört şeyden müteşekkil. Kalpteki tasdik, ikrar, Kalpteki ameller, dildeki ikrar tasdik ve ağzalardaki ikrar ve tasdik. Hepsi tasdiktir bunların. Ya dilin ikrarı da tasdiktir, azaların ameli de tasdiktir, kalbin ikrarı da tasdiktir. Hepsi tasdiktir. Yani mümin odur ki kalbine yerleşmiş olan iman azalarındaki amellerle ne olur? Tasdik olun. İman kalbe yerleşen azalardan gözüken şeyin adıdır. İman bir iddia değil. Size ilginç bir soru soracağım. Münafıklar zahiren mümin batında kafirler. Biz bundan hep neyi anladık? Zahiren mümin gözüküyor ama kalbinde tasdik yok. He? Değil mi? Böyle değil mi? Peki münafığın kalbinde tasdik olduğunda mümin mi olur? Kalbinde tasdik olan kafirlikten bile kurtulamıyor. Nasıl münafık olsun? Münafıklıktan kurtulsun. Münafıklar, zahiren müminler, batında mümin değiller. Öyle değil mi? Yani biz bundan neyi anladık? Kalbin, Kalbin tasdiki yok bu münafıklarda. Kalbiyle de tasdik etse mümin olacak. Bunu anladık, değil mi? Evet. Bunu anladık, değil mi? Böyle mi? Değil. Kişi kalbiyle tasdik edince kafirlikten çıkmıyor, İslam'a girmiyor, mümin olmuyor. Münafıklıktan nasıl çıksın? Anlaşıldı mı? Kişi kalbiyle tasdik edince kafirlikten çıkmıyor. Değil mi? Amel lazım. Peki münafık kalbiyle tasdik edince nasıl kafirlikten çıksın, münafıklıktan çıksın mümin olsun? Ne lazım münafığa? Amel, amel, amel. Kalbin ameli lazım. Ağzasında zaten amel var. Kalbiyle münafık da tasdik ediyor olabilir. Bu Allah'ın Resulüdür. Ama içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi boğmak istiyor, öldürmek istiyor, hazet besliyor. Allah'ın ayetlerine buğz ediyor. Biliyor bunlar Allah'ın ayetleridir. Onun için Şeyh Rahimahullah diyor ki وَلَوْ amile bihi. Diyor ki kim Resulün getirdiklerinden herhangi bir şeye buğz etse onunla amel etse bile Onunla amel etse bile münafık olup onunla amel edebilir. Değil mi? Onunla amel edebilir. Subhanallah tevhid ehlinin yanında tevhid ehli gibi amel ediyor. Ama tevhide buğz ediyor. Onunla amel edebilir. Ama buğz ediyor. Kimisi Kabe'ye buğz eder, kimi Safa merve arasında bu etmeye buğz eder, namaza buğz eder, abdeste buğz eder. Şeriata buğz eder, sakala buğz eder. Çok evliliğe buğz eder. Allah ne lazım? Bunların Allah'tan olduğunu, Allah katından olduğunu bilmek onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Münafığın imana atlayabilmesi için, imana geçebilmesi için ne de lazım? Kalbin ameli, Kalbin ameli lazım. Ya, burayı iyi anlayalım bak. Ya... Yani şimdi, şimdi daha netleşti. Vallahi, Subhanallah münafık da tasgik etse kalbiyle yanına kalbin ameli yok ise ya, kafir olmuyor, münafık niye olsun? O da olmaz. O da olmaz. Yüce Allah Azze ve Celle kitabı keriminde nerede nerede imanı zikretmişse yanında ameli zikretmiştir. Nerede imanı nef Yanında ameli zikretmiştir. Ve nerede ameli emretmişse, yani e, mübalağa yollu, yani kesretten dolayı söylüyorum. Ameli emrettiği pek çok yerde diyeyim daha düzgün olsun. Orada imanı zikretmiştir. Yani imanın o ameli gerektirdiğini, değil mi? Pek çok ayet şimdi hatırlıyoruz. Nasıl biliyor? İnkıttım. Ha? Nasıl bitiyor? Eğer müminler iseniz, eğer Allah'a vahihit günne iman ediyorsanız eğer siz mümin iseniz değil mi? Diyor ki meselelerini, çözümünü Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer ha Allah'a vahihit günne iman ediyorsanız Bunun örnekleri çok. yüce Allah Subhanahu ve Teala buyurur. Ey iman edenler. Ya eyuhellezine amenu takullaha ve zaru ma min riba. Ey iman edenler, Allah'tan korkun da ribadan arta kalanı terk edin, bırakın. Nasıl bitiyor? Enkum <gülüyor> mu'minin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>. eğer müminler iseniz. Eğer mümin iseniz diye. Hüdy Allahu aze ve celle buyuruyor zina eden erkeğe ve zina eden kadının her birisine yüzer tane sopa vurun ve onları bu sopalarken sakın ola Allah'ın dini hususunda şefkat edeceğiniz, merhamet edeceğiniz, acıyacağınız sakın sakın tutmasın. Ne diyorsun sonra? Eğer Allah'a ahiret gününe iman ediyorsanız yani o iman sizi Allah'ın dini hususunda Acımaktan men eder. O cezayı uygulamaktan sırf acıma, şefkat, rahmet hisleriyle vazgeçmezsiniz. Çünkü siz Allah'a ve gününe iman etmiş kinselersiniz. Bu iman da sizi Allah'ın dini hususunda böyle bir duygudan men eder. Alıkoyar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ve O'nun dininin, O'nun ayetlerinin, O'nun hükümlerinin Kalbinizdeki yeri o adamın yerinden çok daha büyük. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde. Bunun daha vazih anlatıldığı yerler var. Rüyücü Allah Azze ve Celle buyuruyor. Galetil a'rabu Araplar yani Bedeviler. A'rab. Yani Bedeviler. Çölden köylüler. Geldiler. İlim çok önemli. Şimdi başka yere dalacağım. Kardeşlerim, münafıkların çoğu köylülerin içinde olur. Neden? Neden? İlimsizlikten. İlimsizlikten. Burada bir ilmin önemi, iman edilecek şeylerin bilinmesi. Bunlar çok mühim. Ama bunlar tek başına iman değil. Tek başına iman değil. Bunlar geldiler, bedeviler, Dediler ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّ Dediler ki iman ettik. Kul. Şimdi geliyorlar amenna diyorlar. Hani biz Türkçemize bu kelimeyi taşımacağız. Ne zaman imanla ilgili bir konu konuşulsa karşımızdakini tasdik etmek üzere amenna ve settakna diyoruz değil mi? Bunlar da geldiler ne dediler? Amenna dediler. Kul. De ki Ey Resul! De ki onlara lem tu'minu siz iman etmiş değilsiniz. Amenna demeyin. Adamlar amenna diyor. Yüce Allah Azze ve Celle Resulüne emrediyor. Kul de ki lem tu'minu siz iman etmiş değilsiniz. velakin kulu eslemlem siz sadece biz İslam olduk, Müslüman olduk, teslim olduk deyip. Teslim olduk deyip. Bunlar kimlerdi? Bedeviler. Bedevilerdi. Peki münafıklar mıydı bunlar? Evet. Değil. Aynen. Değil. Münafık değillerdi bunlar. Bunlar iman davetini kabul etmiş gelmişler takliden yüzeysel bir şekilde tamam Allah'ın Resulü'sün Tamam Allah sana Allah'tan indirilen kitap haktır. Tamam tevhid haktır diye kabul eden kimseler. Kabul eden kimseler. Fakat bunların kabulleri henüz ne düzeyindeydi? Söylediğin şeyleri teslim ediyoruz, doğruluyoruz, onaylıyoruz. Biz bunları kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz, dilleriyle bunu ifade ediyorlar. Ama ifade ederken seçtikleri kelime hangisiydi? Amenna. Yüce Allah Azze ve Celle bir hakikati izhar edebilmek için. Iz izhar etmek için ne buyurdu? Siz amenna demeyin. Henüz değil. Henüz değil. Siz ne deyin? Velakin kulu eslemna. Biz teslim olduk, kabul ettik, boyun eğdik. Sen Allah'ın Resulüsün, sana indirilen kitap hak. Allah'ın tevhidi hak vesaire. Eslam nadir. <gülüyor> Ve lemma yedhulil imanu fi kulubikum. İman sizin kalplerinize henüz girmedi. Henüz. İstikbalde imanınız oluşacak kalbiniz. İman sizin kalplerinize henüz girmedi. Velamma yadkhul lil imanu fi İman tahkik edeceksin. Aşama aşama. Durun bakalım. Aşama aşama, adım adım, adım adım iman sizin kalplerinize girecek. Şimdi biz bu dersi e, ne maksatla yapıyoruz? Daha çok tezkir maksadıyla yapıyoruz. Onun için imanul im imanul mutlak mutlakul iman işte vacip iman, müstehap iman böyle e, yani imanın tanımıyla ilgili nasıl tabir edelim? Bilimsel e, tabirlere girmeyeceğiz. Biz şu anda tezkir amaçlı bunu müzakere ediyoruz değil mi? Hah. İman sizin kalplerinize girmedi. Ve intuti'u Allahe ve Rasuluhu Amma eğer Allah'a ve رسولüne itaat ederseniz la yalidkum min a'malikum şey'en. Allah sizin amellerinizden hiçbirisini zayi etmez. İnne Allahu rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Yani İslam makamında da kalsanız, iman derecelerine çıkamasanız da Yüce Allah Azze ve Celle'ye itaatiniz ve Resulü, Resulüne itaatiniz ne yapılacak? Mükafatlandırılacak. Evet. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle irşatta bulunuyor. İrşatta. Ne buyuruyor? İnnemel mu'minûne. Mü'minler innema hasr edatı diyorlar. Ne demek? Yani Türkçede biz ancak diye tercüme ediyoruz. Ancak diye bu vurguyu yakalamaya çalışıyoruz. Hasır edatı isbatta bulunduğu şey hakkında onu ona haskılar gayrısından onu nefy eder. Yani hangi hususta hasır ediliyorsa ona ona haskılar ondan başkasını nefy eder. Yani müminler başkaları değil. Ancak o kimselerdir ki, innemen mu'minuun el iman edenler ancak o kimselerdir ki, âmanu billâhi ve Allah'a ve Resulüne iman ettiler ilk adım olarak. Sûmme lem yartabu. Sonra şüpheye, şekke, tereddüte kapılmadılar. Allah'ın şüpheye, şüpheye, Allah'ın vaatleri hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında, Peygamber'in Resullüğü hakkında, onun verdiği haberlerin hak oluşunda hiçbir tereddüt, hiçbir şek, hiçbir şüpheye kapılmadılar. Sonra ne oldu? Bak peşi sıra bunlar birbirini takip ediyor. Şüpheye kapılmayış nasıl ortaya çıktı? Şüphe etmedikleri nereden bilindi? Tereddüt üzere olmadıkları nereden bilindi? Allah'ın vaatlerine iman ettikleri nereden bilindi? Ve cahedu bi amwalihim ve enfusihim mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler fi sebilillah Allah yolunda. Onların tereddüt etme işleri, şüpheye kapılmadıkları Allah'a, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın vaatlerine iman ettikleri azalarından bu şekilde ortaya çıktı. Bu şekilde. İnne mu'minun. Ancak onlar müminlerdir buyuruyor Allah. Ancak bu kimseler müminlerdir. Yüce Allah Azze ve Celle imanı neyle bize tefsir etti? Amel ile. Amel ile. İman kalbe yerleşip azalardan gözüken şeyin adıdır. yani senin neye iman ettiğin yapıp ettiklerinle ortaya çıkıyor zaten. Neye iman ettiğin malını harcadığın yerle ortada. Neye iman ettiğin nefsini harcadığın yerle ortada. Subhanallah. Ulaike humu sadiqun. Sadece onlar sadıktırlar. İman iddialarında müminim demek hususunda mümin e, e, iman ettiklerini söylemek hususunda onlar sadıktırlar. Humus sadikun. Onlar sadıktırlar. Başkası değil onlar sadıktırlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve atiullaha ve rasulehu iman itaat edin in kuntum müminin eğer Mü'minler isen, Allah'a ve Resulüne itaat edin eğer. Mü'minler iseniz. İnnemel mu'minune. İman edenler ancak o kimselerdir ki. Bu ayetleri okuyoruz ki nefislerimize levmedelim lev. Bunlar tabi zirveden bahsediyor. Biz dersin başında subhanallah, Allah muhafaza başka şeylerden bahsettik yani bilmekle yetinmek eğer bu, bu bu derecede ise Allah muhafaza çok korkunç bir şey. Adam bunu iman sayıyorsa çok çok dehşet bir şey. Buradaysa Kemal'den bahsediyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor innemel mu'minune iman edenler ancak o kimselerdir ki ellezina o kimseler ki innemel mu'minun ellezina İza zukirallahu Allah anıldığı zaman, karşılarında Allah denildiği zaman, Allah'tan kork denildiği zaman, kutbeye çıkıp da ey Müslümanlar Allah'tan korkun denildiği zaman, kendilerinde Allah hatırlatıldığı zaman, bir günahtan sonra bir günahtan önce kendilerine Allah ile nasihat edildiği zaman, Allah korkusuyla nasihat edildiği zaman, Karşılarında Allah anılınca, Allah Subhanahu ve teala zikredilince, ne yapar? Vajilat <gülüyor> kulubuhum, kalpleri titrer. Vajilat <gülüyor> kulubuhum, Allah anılınca kalpleri titrer. Ve İdatül İyet aya tuhu, karşılarında ayetleri, Onun ayetleri, Allah'ın ayetleri okununca, zaddethum <gülüyor> imanen. <gülüyor> İmanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. İman edenler bunlardır. Bunlar ne? Allah anılınca kalbin titremesi nerenin ameli? Kalbin. kalbin. Değil mi? Evet. Ha, sonra imanın artması nerenin ameli? Aynen. Kalbin. Tevekkül nerenin ameli? Aynen. Kalbin. Şimdi geçelim ağzalara. Devam ediyor. iman edenler ancak o kimse başka. Onlar namazı ikame ederler. Dört dörtlük dost soru namaz kılarlar. Namazı geçiştirmez. Namazı başlarından savmazlar. Vallahi münafık namazıdır. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şu ifadeye bak. Vallahi münafık namazıdır. Vallahi münafık namazıdır. Vallahi münafık namazıdır. Üç defa. Vallahi münafık namazıdır. Vallahi münafık namazıdır. Vallahi münafık namazıdır. Vallahi münafık namazıdır. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab diyor ki bu hadisi şu ayette naklediyor. an ansalatihim sahun. Onlar namazlarından nedirler? Gafildir. Bu ayetin tefsirinde bu hadisini naklediyor. Ve bu hadis şereften Nebis Allah'ın sen diyor ki güneş batmaya yakın kalkar. Şeyh Muhammed İbn Abdüluhab diyor ki yani vaktini zayi eder. Bak bu bir. Güneş batmaya yakın kalkar. Yani vaktini zayi eder. Dört defa yeri gagalar. Yani elkanını zayi eder. Çünkü tavuk gagalar gibi pat pat pat pat pat. Dört defa yeri gagalar. Ve onda yani namazda Allah'ı çok az anar. İbn-i diyor yani huşuyu zayi eder. an ansalatih misahum bu demektir diyor. Onlar namazdan gafildirler. Bir, vaktini zayi ederler. O namaz. Namaz geçti. Güneş batmaya yakın kalkar. Güneş doğmaya yakın kalkar. Namazın son vaktinde kalkar. Sonra dört defa yeri gagalar. Yani erkanını dayır. Ruku ruku değil. Secde secde değil. Sonra onda da Allah'ı çok az anar. Yani namazın içinde de Allah'ı çok az anar. Allah-u hatırına bile getirmez. Kalbiyle anmak diliyle zaten sıp sıp sıp der. Diliyle bile anmıyor. Diliyle ansa bile kalbi ona eşlik etmez. Vallahi münafık namazıdır, vallahi münafık namazıdır, vallahi münafık namazıdır. Peki mümin namazı? اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلٰهِ Onlar namazı ikame ederler. Vaktine riayet ederler, namazı gözetirler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi اَرِحْنَا يَا onun Onlar için namaz rahatlıktır. Onlar için namaz ferahlıktır. Onlar için namazda beklemek, namazda durmak, namazın uzaması, secdenin uzaması lezzettir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Subhanallah. Biz Allah'ın dinine infak etmek için, Allah'ın dini uğrunda çalışmak, çabalamak için diyoruz ki ya bir yerden destek versinler, biz de burada davet yapalım. He? Doğru mu bu? Doğru mu? Değil. Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah Subhanehu ve Teala bana kendi dinine harcayacağım kadar ihsanda, inanda bulunmadı ki bana onun uğrunda harcayabileceğim kadar vermedi ki. Ben neyi harcayayım? Yüce Allah buyuruyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Allah yolunda harcarlar. İnfak ederler. Yetime, yolda kalmışa, kendi ailelerine, Müslümanlara, müminlere, mücahitlere, dullara, Allah'ın dininin neşri için, Allah'ın dininin yayılması için, ilim talebelerine vs. Yüce Allah buyuruyor, ulaike Humul i̇şte onlardır mümin olanlar hakkan. İşte hakkıyla mümin olanlar onlardır. Hakkıyla mümin olanlar onlardır. Yüce Allah subhanehu ve teala imanı zikrettiği bu yerlerde imanı kullarına neyle tefsir etti? Amellerle. İman kalbe yerleşip azalardan gözüken şeyin adı. Senin neye iman ettiğin amellerindedir. Amellerindedir. Ameller imandandır bu demek. Ameller imandandır bu demek. Subhanallah. Sonra Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde de imanı nef ediyor, değil mi? Onlar iman etmiş değiller buyuruyor. Bunun da bir örneğini zikredelim. Böylece bitsin. Yüce Allah buyuruyor. Önce ayetin başında. Elem tera. Bakmaz mısın? İle'llezine şu kimselere. Yüce Allah Resulü ne diyor ki? Şu kimselere bir baksana. Ne yapıyorlar? Yazumune. Enhum amenu. İman ettiklerini zanne diyorlar. Zan eğer hiçbir hakikat yönü taşımıyorsa ona ne denilir? Zom denilir. Yani hakikatten hiçbir pay taşımıyor. Çünkü zannın tümü şey değildir. Zan hakikat üzere de olabilir. Ama zan hiçbir vecihten hak, hakikat barındırmıyorsa ona ne denilir? Zom etmek, zom ediyorlar. Dilleriyle iddia ediyorlar Kalpleriyle iddia ediyorlar, dilleriyle iddia ediyorlar, biz müminiz diye. Yüce Allah buyuruyor ki şu iman ettiklerini söyleyen, iddia eden, zormeden iman ettiklerini zanneden kimselere bakmaz mısın? Böyle buyuruyor ve ne diyor? Onlar gidip tağuta muhakeme olmak istiyorlar, amelleri sayıyor. Onların iman ile barışmayacak, bağdaşmayacak, mümin kalpten çıkmayacak, Mümin kişinin azalarından gözükmeyecek imana zıt fiillerini zikrediyor. Değil mi? Bak fiil, efal. Yüce Allah Azze ve Celle onlardan imanı nef sonra ne dedi? Onlar tağuta muhakeme, muhakeme olmak istiyorlar. Bu iman iman ile bağışır mı, bağdaşır mı? Olmaz. Sonra sonunda ne buyuruyor? Fela ve rabbika. yeminlerin en büyüğü yemin eden Allah subhanahu ve teala üzerine yemin edilen bizzat Allah azze ve celle'nin kendisi ve rububiyetin orada taalluku Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabbinin üzerine yemin olsun ki fela asla fela ve rabbike la yu'minune hatta iman etmiş olmazlar hatta Türkçedeki hatta gibi ne zamana kadar iman etmiş olmazlar? Şimdi ne gelecek? Şu şu şu, şu fiilleri yapmadıkça. Neymiş o? Hem kalp fiili var, hem kalp ameli var, hem arızaların ameli. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynemû. Aralarında İhtilafa, anlaşmazlığa düştükleri meseleleri sana getirip senin hükmünü arz etmedikçe bu ne? Ağzaların fiili. Ağzaların ameli. Değil mi? Ha. Sonra kalbin de ameli lazım. Ya. Ağzaların ameli yetmez. Getirecek. Ne yapalım artık? İslam üzerindeyiz. Millet de bizi mümin biliyor. Vallahi gidecek yerde yok. Resulullah'ın hükmüne getirdik. Kur'an'ın hükmüne getirdik aramızdaki kavgayı. Hocalar o bu ameli gerçekleştirdin. Başka bir şey daha lazım. Kalbin ameli. O ne? Summe <tümmel>, summa <tümmel> la yecidu fi <fí> enfusihim haracan. Sonra da içlerinde ne bir sıkıntı olmadıkça Hüküm getireceksin. Sen de hükmedeceksin. Onlar da kalplerinden sıkıntı duymayacaklar. Ya Allah Allah. Yani verdiğin o hükme buğz etmeyecekler. Bu sıkıntının büyüğü, bu mümin değil. Mutlak mümin değil. Verdiğin o hükme buğz etmeyecekler. Ama tabii hoşlanmamayla verdiğin o hükümden hoşlanmadılar. Bunun da imanı yerlerde sürünüyor. Yani aleyhine hükmettin, o da tabii bir hoşlanmamayla akli değil böyle bilerek kerif görme değil. Ha, bu ne biçim hüküm? Değil. Aleyhine hükmettin, adamın kolu kesilecek şeriat. O, onda iman yok ki, o, o iman yok yani. Onda o iman yok ki, gönül hoşluğuyla, Subhanallah. E böyle adamlar da olur mu? Olur. Adam Allah yoluna cihada gidiyor, kolu kesiliyor. Uçuyor. Uçuyor. Diyor Uhud'dan cennetin kokusunu alıyorum. diyor. Uhud'dan cennetin kokusunu alıyorum. Bunlar cihadın meşakkatini imanın lezzetiyle unutmuş adamlar. E cihad meşakkatli bir şey değil mi? Çok meşakkatli bir şey. Diyor ki sonra senin hükmettiğin şey hakkında kalplerinde sıkıntı olmayacak ve yusellimu teslimen ve tam bir teslimiyetle teslim olacaklar. Bunların hangi e, nerenin ameli? Nerenin fiili? Kalbi. Demek ki iman kalbin ameli ve azaların ameliyle tamama erer. Bilgi ve tasdik tifayetsizdir. Şimdi e, vakitte bu kadar. İnşallah zaten yeterlidir. Buradan ibret alınacak şey şu kardeşlerim. Kendi Nefsimizi lev edelim. Bilelim ki iman bilmekten ibaret değildir. Ve kalbe yerleşen şey zorunlu olarak azalardan ortaya çıkar. Eğer Allahu Teala'ya itaat hususunda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat hususunda, haram ve günahları terk etme hususunda tüm burada dersi dinlediniz. Şimdi tek tek böyle sorsam aranızda desem ki o cehennemdeki kaynar sulara iman ediyor musunuz desem ne diyeceksiniz iman ediyoruz diyeceksiniz elhamdülillah değil mi iman ediyoruz inşallah diyeceksiniz o cennetteki villalara iman ediyor musunuz desem iman ediyoruz inşallah diyeceksiniz öyle değil mi Heh, bütün o cennetle cehennemle dirilişle kabirle mahşerle ilgili anlatılanlara hepsine ne diyeceğiz iman ediyoruz inşallah diyeceğiz o zaman bize sual edilir. Hani imanınız? Hani imanınız? Halen daha Allah'a isyan üzere devam ediyorsunuz. Halen daha günahları terk etmemek üzere devam ediyorsunuz. Halen daha vacipleri yerine getirmemek üzere devam ediyorsunuz. Halen daha Resul'e ittiba etmemek üzere devam ediyorsunuz. Hani nerede sizin imanınız? Neyi tercih ettiniz? Siz olsa olsa tereddütler içerisinde bozcalayan, bazen tasdik eden yani haşa size söylemiyorum. Kendi nefislerimize şu anda hitap ediyorum. Bazen tereddütler, Yüce Allah azza ve Celle ki onlar ki iman ettiler, sonra kafir oldular, bizde böyle bir ihtimaller yok zaten. Bu ayetleri de anlamıyoruz. Allah bunlar da İman ediyorlar. Kafir oyun mu bu ya? Bize böyle geliyor değil mi? allah Teala onlar ki iman ettiler. Sonra kafir oldular. Sonra yine iman ettiler. Sonra yine kafir oldular. Sonra küfürle aşırı gittiler. İmanın hakikatini bilmeyince imanın kaybedilebilecek bir şey olduğunu bile bilmiyoruz biz. İmanın kaybedilebilecek bir şey olduğunu bile bilmiyoruz. Hep anlatıyoruz son nefeste imanlı ölmek falan. Biz bir defa garanti biliyoruz. Biz son nefeste imanlı öleceğiz. Çünkü böyle bir şey bilmiyoruz. İman nasıl kaybedilir ki? Çünkü bizim yanımızda iman ne? Bilmek azizim bilmek. Bizim yanımızda iman. Onun için hiç aklımıza geliyor imanın. İman nasıl kaybolur ki? Kaybolmaz iman. Subhan İmandan çıkmak nasıl olur? Mesela Buradaki kahire mutlaka diyor ki namaz kılmayan kafirdir. Böyle. Şimdi subhanallah bir selefi itikad üzere olan bir adam düşünün. yüz ehli sünnet itikadı üzerine. Adam namaz kılmıyor. Ben namaz kılıyorum. Ya bu adamın akidesinden ne değişti ki? Uluhiyet, rububiyet hepsini tasdik ediyor, iman ediyor. Ehli sünnetim diyor. Şeyh bin Baz, Muhaddis el Albani, Şeyh mukbil, senden benden daha iyi biliyor. Namazı terk ediyor, kafir oluyor. Bu nasıl bir şey? Değil mi? Demek ki iman, evet. ya yani bu namazı terk edenin kafir olmasını onaylamıyor ki adamın kalbi. Çünkü subhanallah diliyle söylese bile, ya nasıl olur ki bu adamla bu adamın itikadı aynı. Bildiğin selefi arkadaşlardan biri. Namazı terk etmiş diye şimdi kafir mi? <gülüyor> subhanallah. Amelin imandan olduğu hakikati Henüz anlaşılmadı. Bunun anlaşılması çok önemli işte. Bu olunca biz endişe duyacağız. Şimdi şunu dinliyoruz. İbn-i Abi Müleyke yetmiş diyor. Öbür Hasan Basri otuz diyor. 40 diyor. Sahabilere yetiştim diyor. Hepsi nifaktan korkuyorlar. Münafıklıktan. Bu nasıl olur? Şimdi siz kendi kalplerinizde biliyorsunuz Allah'a Allah şükür ben münafık değilim diyorsunuz değil mi? Hiç bende nifak zerre yok şurada. Cennet hak, cehennem hak, kabir bu hak, Kur'an hak. E, Hazreti Ömer radıyallahu anha nifaktan korkarken bunların hak oluşunda acaba acaba bir an şek şüphe tereddüt böyle mi? Hayır. Amellerle sorguluyorlar. Cenneti ayetlerini okuyunca, cennete girecek kimselere okuyunca, gece namazına kalkmayınca Diyorlardı ki ya sen nasıl iman ettin? Sen münafık mısın kendi nefislerine diyorlar. İman eden bunu yapmaz mı diyorlar. Ya haram da değil ha. Böyle azıcık gaflet azıcık bilmem dünyaya dalmak güzel elbise falan filan. Subhanallah diyorlardı ya. Ya iman etse bir insan bundan böyle ameller çıkar mı diyorlardı ha. Nevafili, müstehabı terk ettiklerinde diyorlardı ki hani sende cennet isteği ey nefis hani sende bu, bu ne biçim iman ya bu subhanallah, subhanallah diye endişelere, korkulara düşüyorlar İmanı kaybetmek gibi bir endişe taşıyorlardı. Bütün bunlar neden? İmanın ne olduğunu bilince ortaya çıkıyor. Subhanallah. Demek ki bak dikkat edin şimdi. Demek ki ben kalbimdeki bütün marifet ve hatta tasdik ve hatta bilgi bütün bunlar hatta yakine rağmen mümin olmayabilirmişim. Allah muhafaza. Şimdi gidin başınızın çaresine bakın. Kalbimdeki bütün marifet ve yakine rağmen imanımı yitirebilirmişim. Şimdi endişe vakti işte. Yani o yakin o yani ateist birinin gelip de sizi Allah'ın yokluğuna ikna etmesi değil yani kafir olmak sadece. Ateist biri geliyor bak diyor allahu Teala yok de ikna tamam Allah yok. Ya da ateist birizi geliyor bak diyor Kur'an'da yanlış şeyler var. Tamam diyorsun Kur'an'da yanlış şeyler var. Bu değil sadece küfür. Bu değil sadece kafir olmak. Bütün marifet bütün bilgi, bütün yakin kalbinde baki kalır. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Sen kafir olabilirsin. Allah muhafaza. Şimdi anlaşıldı mı iman ne? İman o şeydir ki kalbe yerleşir, azalardan gözükür. Subhanakallahumme ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyki.